Bukla Bir cevheri nadide düşse körler pazarına Kıymeti dirinir mi? Bakan olmazlarına Göklerin sultanı kartal girse tavuk diyarına Kanadı kırık kalır, hasret kalır karına Bir bülbül şakısa da kargaların korusunda O ilahi nameden kimin haberi vardır acaba? Vefalı bir yüreğim, vefasız olsa yarı Tükenir sabrı gücü, artar ahile zarı Geçmişin hatırası Değerin özündedir, mekan eyler aşikar Seni boğan bir hava, değildir sana diyar Kabiliyet yeşermez, çorak toprakta zinhar Her fidan kendi suyu, kendi toprağını arar Zaman bir hırçın nehir, durma önüne katar En kıymetli sermaye, onu etme tarımar Yoldaşını iyi seç, olmasın sonu efkar Ruhunu beslemeye, dostluk ne işe yarar Hayat kısadır elbet, kim tutmaya Ey genç o ceber sensin bu kıymet bilir pazar O kartal sensin yürü Gökler sana intizar Kanadın varsa eğer Dar kümesten eyle firar Seni anlamayanı Kendine eyleme yar Dünün derdiyle yanma Anı yaşa olma bizar Yarının ufkunda bil Nice ümitler var Her anın bir hediye Etme lütfu lütfuyun kar. Boşa geçen bir lahza, En büyük günahkar Yolunda ilerlerken nezakit et şiar Yıktığın her gönülde Gayret senden yürü ki tevfik etsin perverdigar Öz yurdunda öz değerinle al sen o son karar Kendi göğünde süzül o kendinle hükümdar Yolunda ilerlerken nezaketi et şiar. Yıktığın her gönülde bir ah gizlidir unutma ey yar Gayret senden yürü ki tevfik etsin perverdigar Öz yurdunda öz değerinle al sen o son karar kendi göğünde süzül, ol kendinle hükümdar.